Muhterem kardeşlerim, muazzez müminler Nefislerin, hevaların farklı kıymet ölçüleri var Onlar insanoğluna, onlar memura, onlar amire, onlar çalışana, amire Daha az çalışana, daha rahat bir hayatı telkin ederler Zevki, sefai eylemler var. Onları kainatın sahibi bildirir, Hazreti Muhammed aleyhisselama haber verir. <gülüyor> iki muvazine arasında, iki kıymet dengesi arasında ruhumuz ve nefsimiz sürekli daimi bir muharebe halindedir. Nefsimiz Öyle bir hulü vazife var. Bunu yeryüzünde tevdi etmesi gereken bir insan bulması gerekseydi. O tariften kurbe bin Mesul olmalıydı. Ya da Mekke'den Velid bin Nubire'yi bulmalı. Kabile başka mı değil? Mal adam parasını verir tiyatroya gider. Saatlerce orada durur. Çocuklarını alır bir dizinin karşısında her akşam dakikalarca saatlerce durur. Yarın olunca izlediklerinden, seyrettiklerinden yavrusuna anlatacak bir kelime, bir cümle bulamaz. Bütün bu yaptıklarından, seyrettiklerinden, izlediklerinden. Ama aynı Bir siyaset meclisinde, belki bir çay bahçesinde, belki bir firathanede dakikalarca dedikodu yapar bir adam. Kulüsleri vardır bir adamın ama aynı adam Kur'an meclisinde darılır. Neden? Çünkü büyük olarak algıladıklarımız farklı. Mekke'ye giderse mi? da Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sohbetlerinden darılıyor ölçüsüne bakarsanız, Allah'ın kitabına, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine bakarsanız, o zaman göreceksiniz ki büyük adam, konaklarda, saraylarda, şuralarda buralarda oturanlar değil, Allah katında büyük olanlar büyük, büyük adam, Büyükluğun kıymet ölçüsü farklı. Nefis başka bir şey söyler. Ruh size gerçek algılarımızı, değer, yargılarımızı bildirir. İnsan olduğuz işte. Zaman zaman melediriz. Sufli duygularımızın esiri oluyoruz. Onun için Kur'an Hakim bize buyurur ki: "Vallahu an yekun alnas huma tan waheeda أمة واحدة لجعل لمن يدفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارض عليها يظهرون دنيا bütün bir insanlığın küfre meyletme endişesi olmasaydı, böyle bir mahzur, böyle bir sıkıntı olmasaydı, bütün dünyalıkları, iktidarları hep kafirlere verilir. Çünkü Cenab-ı Hak karşısında, onun katında dünyanın hiç kıymeti yok. Onlara diyor, لَجَعَلْنَا لِبُيُوتِهِمْ وَلَوْ لَا أَلْكُونَ النَّاسُ كُمَّةً وَاهِلَةً لَتَعَنَّا لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مُنْ Evler verirdik. Tavanları gümüşten. O tavanlara çıktıkları merdivenler gümüşten. وَزُخْرُفًا Her tarafta ziynetler verirdik. Onları ziynetlere galip Ama zavallı insanlar bir çay. Gerekiyor. Onlara mevleveler diye dünyalıkları size de el-ihi, iman bunun için verdi. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam, hasırın üzerinde oturuyorlar. Bir müddet sonra yatıyorlar. Kalkınca yüzünde hasırın izleri. Hazreti Ömer yanına gelir. Ya Allah sizin muadiliniz olan devlet başkanları sahilerde var. idare et diyorlar. Size de bir saray ayarlasak, tayin etsek, bina etsek dediğinde ayı selatu ve selafu buyurdular ki ruhum kıymet ölçüsünü haber verme bağımında Hazreti Ömer Efendimiz'e şunları söylediler. Lev'adet dunya iddallahi cenahat a'uvvati ma a'ta minneha şey'en kafiron bizim ya da süflü insanların nefislerinin meylettiği o dünyalıklar Allah Azze ve Celle katında bir sivrisineğin kanadı kadar değerli olsaydı o zaman kafiri ondan zerre kadar vermeyecek hepsini imama tayin edecekti. Eğer verdiyse bize bu dünyalıkları kafirlere bakıp da onların tarafına meyletmemek için hani sokağa çıkın bir Allah olsun dese ki çocuklarınızı ulu misabiyeyi okumak için tayin edin oraya gönderin. Ve sonra o çocuklardan bir tanesi işsiz kalsa o yavrunun babası belki bir tanesinin olmasa da diğerinin babası o veliye girecek seni dinleyen yavrum dünyada ağaçı ve kaldı diye şefağda bulunacak. Ama aynı insanın yavrusu belki söyler. Kainatın sahibi bu kıymet ölçülerini gözümüzün önüne koyar. Ruhlarımızın, nefislerimizin meyveni de bize haber verir. Sonra Peygamber aleyhissalatu vesselama emreder. Söyle bütün insanlara. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرُ الرَّحْمَانِ نُقَيِّذْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُ وَلَهُ Kim Allah'tan yüz çevirirse, kim çocuklarını Kur'an-ı camiden, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinden, onun etrafındaki kadınların örtüsünden, kızını bir haber yetiştirir, hayata hazırlarsa, biz o adama şeytan dost yaparız. Nuk'a lehu şeytanen, şeytan ona Allah tarafından musallat edilir. Fehu lehu karim, Artık onun dostu ve şeytan olmuştur. Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Kahramanca konuşur. Allah'ın dinine hakaret ederler ki. Belki der ki İslam dediğiniz sadece cuma günüdür, sadece bayram günüdür. Benim ticaretime, benim maişetime, benim anlayışıma, tefekkürüme, ya Allah'ın kitabı, karşı kapanın içine düşer. Işte o kapa bölümdür. O kapa ahirettir. Gözünü bir açar ki yanında şeytan, fevizel tarihim bu ne kötü bir kadar. Hani mihrapta konuşan, minberle hutbe iran eden hocayı dinlerken ruhum karalıyor. Ama gündem meclisinde, kulislerde saatlerce Bunlar yapmak için şu kadar paralar mı Nerede şimdi bunlar? Fevris el Etrafımda ne acayip kötü arkadaşlar var dedim. Bu dünya sürükleyen adam bu. Ahirette gözlerimiz açılacak. Ama dünyalıklar da bizi aldatıyor. Onun için kainatın sahibi Efendimiz aleyhissalatu vesselama Fes-semsik billeti yuhayeyleyh Allah'ın kitabına sarıl, bütün varlığınla bu Kur'an'ı yaşa, evinde yaşa, işinde yaşa, açında yaşa, sekizden beşe, mesai saatinde, her dakikasında çalışarak, işinin hakkını vererek yaşa Allah'ın kitabını. Hani dünyalıklar ister her ya insanlar, ağların başaların meclisinde olurlar, bir siyasetçiyle belki, bir ünü ünvanı olanla bir resim çekilirler, evinin köşesine asarlar, yazıhaneye koyarlar, gelen birisine onu gösterip, işte bunlar benim arkadaşımdır diye, onların din ve diyanetine bakmadan onlarla dönürler. Bu hastalık var ya insanda. Onun için Cenab-ı Hak da ki, eğer bu Kur'an'ı yaşarsanız, o dünya da sizin için şeref kaynağı olacak. Onunla yüceleceksiniz. yöneteceksiniz? Efendimiz Aleyhisselam'ı kabile başkanı değil diye peygamberle layık görmemişti mekelimüşikler. Onlar urve olsun demişlerdi, velid bin mugir olsun onun parası var demişlerdi. Fakat o Kur'an oldu. Şimdi kimin adı daha ünlü? Urve mi meşhur Hazreti Muhammed mi? Beyt bin Muhire daha önü? Hazreti Muhammed mi? Sabah kalkıyorsunuz, namaz kılıyorsunuz, tahiyyata oturuyorsunuz. Esselamu aleyke yühelleri ve rahmetullahi ve berekatuhu diyorsunuz. Allah'ın selamı, selatı sana olsun ya Muhammed diyorsunuz. Günde beş defa ezan. Sultan Fatih olacaksınız. Sultan Yavuz olacaksınız. Abdülhamit olacaksınız. Gönderin yavrularınızı imam hadiklere. Kur'an meddetlerine. Hani babalar oralarda itibarı yok diye. Oralardan cenaze yıkayıcılar çıkacak diye göndermemişlerdi yavrularını. Ama innehu zikrul zikruller. Bu Kur'an senin için biz senin için bir şere aleyhissalatü vesselam. Onlar büyüklüğü dünyalıklara göre takdir etmişler. Ey ehli iman! Kur'an'ı Hakim'i bu kitabı büyük görürseniz, bu günlerde söylenenlere değer verirseniz, Allah sizi bununla yüceltecek. Kur'an'ı Hakim'le yüceltecek. Yani kıyamet günü o en büyük insan Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın Yanımda onun sancağının altında